Dünya mirası adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçum. Merhaba. Bugün stüdyoda Alp ve ben sizlerle. Sizden... <gülüyor> Adaların yakından, e, yakından tanıdığı yazar, doktor ve bir ada aşığı olan Akilas Milas'ı konuk edeceğiz. Akilas Bey de hattımızın ucunda olacak. 1934 yılında İstanbul'da doğup sonrasında İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirip ortopedisi oluyor. Hatta minisküs konusunda uzman olup birçok futbolcuyu ameliyat ediyor. İyi bir sporcu, atlet aynı zamanda. 20 civarında yani fazlasıyla kitabı var. Ee, i̇lk üç aylıkken adalara getiriliyor ve beş nesil yazlarını e, adada geçiriyor aile. Sonra e, 1979'da Atina'ya yerleşiyorlar ama adalarla irtibatını hiç kesmiyor. Gönül bağını da her yaz geliyor. Stüdyoya hoş geldiniz demek isterdim ama uzaklardasınız. Bize Atina'dan misafir oluyorsunuz. Nasılsınız görüşmeyeli? Teşekkür ederim, iyiyim. Kitapları yalnız 20'den 30'a çıktı şu anda. Maşallah. Oh. <gülüyor> Daha evet, nicelerine. İkincisine gelince 80'lerde ben Atina'ya yerleştim Hı -hı. diyebilirim. Tamam. 79'da değil. Hı -hı. 79'da değil. Hı -hı. Yani evet. Değil bunlar tabii. Hı -hı. Tabii tabii. <gülüyor> Az tutturmuşuz. Şimdi de çalışıyoruz. Evet. Oh. Akilas Bey sizin kitaplarınızı biliyorum. Ee, öyle tanıdım sizi. Ama, sesiniz sesiniz biraz... ama, ama ama hiçbir zaman e, yüz yüze gelme olanağımız olmadı. Ben de adada, Burgaz Adada oturduğum halde. Fakat böyle telefonda tanışmak varmış kaderde. İlk gelişinizde herhalde artık görüşürüz. Ee, <gülüyor> i̇nşallah. Şimdi, inşallah Şimdi siz e, bunca yıl e, adada kaldınız. Şimdi uzaktasınız. Gönül bağınız olmakla birlikte artık sürekli burada yaşamıyorsunuz. En çok neyi özlüyorsunuz? ...diyorsunuz adalarda? Yani de, geç çocukluğunuzdan... ...en çok neyi özlüyorsunuz? Yitirdiğimiz neler var adada? Neler hatırlıyorsunuz da bugün bulamıyorsunuz? Bir onu sormak isterdim. Şimdi bir kere ben adalardan hiç kopmadım... ...diyebilirim. <gülüyor> İnsan uzaklarda kaldıkça... ...sevdiği şeylere daha yakınlaşıyor. Hiç kopandım diyebilirim. Aslında bu da ...buna yardımcı oldu. mi arıyorum? Aradığım şey... Herkesin aradığı gibi geçmişteki hatıraları, çocukluk yılları, geri gelmeyecek günler. Adaya ben yazlıkçılar tabii adalı değilim, yani adalıların göç dediklerindenim yazları geliyordum. Tabii o küçük çocukluk yaşlarında, senelerinde yazın başka bir tadı vardı. Okul yok, deniz var, güneş var. O Apartmanların loş koridorlardan uzaklaşmak vardı. O bakımdan bizim için, yani göçler için yazın, ada yazının başka bir tadı vardı. Bunları hatırlıyorum ve bunları özlüyorum tabii. İkincisi adadan uzak olduğu müddetçe onlar daha canlı olarak kalıyor. Adaya çıktığım zaman bu ada benim değil artık. <gülüyor> ada değişti. Hatasında <gülüyor> ben değiştim diyebilirim. Durum bu. Anladım. Herkes, benim yaşımda olanlar herkes herhalde böyle düşünür. Evet. Yani o günlerde e, adaya çıktığınız zaman e, yaşadıklarınız sadece siz, etrafınızda gördükleriniz nelerdi? Bugün e, göremediğiniz neler var? Sakin bir adaydı her şeyden evvel. Bunu herkes biliyor. Görenleri de biliyor, görmeyenleri de biliyor. Sakin bir ada. Zaten benim da İstanbul'un nüfusu bir, bir buçuk milyon bile değildi. Bir milyondu. Adalar ona göre şeydi tabii. Çünkü çok kalabalıklaştı İstanbul ve bizim bu kalabalık adalar açtığı. Kim bilir dün mesela pazar günü motor aynı anda yanaştı Büyükada'ya. Evet öyle oluyor artık. <gülüyor> tabii insan bunu üzüyor. O sakin hayat yok Şöyle, eğer bana soracaksanız, çünkü herkes buymanı söylüyor, Rumların zamanında Adana asıldı diye. Evet. Ee, değişikti tabii. Ee, çarşıdaki bütün dükkanlar Rumlarında. Ee, Rumlar da ellerinde yaşıyormuş gibi yaşıyordu. Bizim için değişen bir şey yoktu. Bunu biz doğal olarak kabul ederdik. Yok, başka bir şey yok. Aslında değişen insanlardır, biz değişiyoruz. Biz değişiyoruz ve aradığımız şeyler aslında o geçmişteki hatıralar değil de kendimizi arıyoruz <gülüyor> gibi geliyor bana. <gülüyor> Akilas Bey biz peki biz... Ha, buyurun kestim sizi buyurun. Aslında biz giden değişenler biziz yani insanlarız. Benim yaşımdakiler buyurun. E, e, tabii aklıma şey geldi en büyük özellikliğini e, özellik özelliğiniz anladım, anladım. en büyük özelliğiniz bilgi belge zabıtlar bu eski kartpostlar resimler e, yani. tabii tut, tutkunuz var haliyle zaman içinde zengin bir ada arşivi de oluşturdunuz acaba bütün sanki bunlar söylediniz e, bilinç altından bunları kaybedeceğinizi fark edip topladınız mı nasıl oldu bu tutku acaba? Şimdi bakın ben koleksiyoncu olarak hayatımın sıfır yaşından beri her ne bulduğumu topluyorum. Yani koleksiyonculuk hastası evet. diyebilirim. Evet. Ee, bakın ben e, adaların değişeceğini 1970'lerde idrak ettim. Mesela evler benim zamanımda anlatmıştım size galiba. Evet. E, vapur adalara yanaştığında e, köyler siyahtı çünkü bir gün ev ahşaptı. Hmm. Şimdi şimdi ahşap <gülüyor> ev kalmadı. Evet. Ee, i̇nsanlar değişti. Beni teşvik eden kişiler, mesela Heybel ben son yedi sene mi geçirdim. Oradaki e, insanları yakından tanıdım. 90'lı 80lik kişilerdi. Bunlar teker teker gidecek. Onların yerini dolduracak da kimse yok evet. kalmadı düşüncesiyle. Hem insanları, hem evleri, hem evet. doğayı bile doğayı gelişiyor. Büyük bir yangın falan çıkmadı. Büyük iki yangın oldu. Bütün bunları kaydetmek, yazmak, çizmek evet. ve eski kartpostal olsun, belge olsun ne varsa toplamayı ama kitap için değil. O zaman kitap yazacak diğeri için şey yoktu. O kitap e, hastalığı sonradan çıktı oraya. 80'i Ayatina'dan yani Atina'da çıktı diye bileyim. Aslında bir akademisyen bir arkadaş bir profesör dedi geldi dedi ki senin şu kadar materyalin var bu kadar belge toplandı. Bu kadar isim, bu kadar çizim, bunlar ne olacak? E, Koleksiyoncu şayet kendi koleksiyonunu değerlendirmese bu koleksiyon gider kaybolur, dağılır dedi Bu benin düşündürdü ve Heybel kitabı çıktı ilk kitap olarak Heybel'i çıktı büyük kadar sevgilers, büyük kadarlıma var kendimi büyük kadarlı bilirim. İlk kitap Heybel kitabıydı. Neden diyeceksiniz? Çünkü Heybel'in e, Heybel dik arşiv. Çok daha zengindi. Çok şeyi toplamıştım. Gerçi son yedi sene mi de dediğim gibi Heybeli'yi geçirdiğim için. Aslında şey vardı yani insanlar ee, şanslı bu bakımdan. E, adamın tarihini iyi bilen Heybeli'de bahsediyorum. Evet. İyi bilen e, birileri tanıştım. Onlar benim teşvik eti. Dari Hasan Aykin mesela hiç unutmam 90'lık bir ihtiyardı fakat müthiş bir hafızası vardı. Hı -hı. Hem kendi geçirdiği hayatı e, şeyde İtale heyetindeydik adamın e, hem babasının hatırlarını hepsi bana o kadar ince ince anlatmıştı ki o durup mesela çizimlerle adamın bütün evlerini, bütün sokakların çizmişti. Evet. Zaten oturup, Heybeli kitabında da, da e, e çok efendim, efendim, e alamadım. Heybeli kitabında da çok güzel çizimlerinizle kişileri fotoğraflayarak anlatmışsınız. Yani evet, o, evet. bu bütün belgeleri e, harika bir kitap halinde döküm dökmüşsünüz. Kişi ve e, binalarla yan yana getirmişsiniz. Anıları da toplayarak. Hey mi, bir adayı diyorsunuz. Hey heybeli diyorum. Şimdi bahsettiğiniz Hey bir kitabı da evet. çıkmadı. Hayır bu daha yani, e... Siz Sergi kitabını görüyorsunuz. Tabii tabii hala evet. hatırlıyorum. I still ha evet. Kitap. Hala hatırlıyorum. Ha, o, sergi kitabı, o sergi kitabı büyük kitabın bir öncüsüdür. Kitap aslında evet. altı sayfalık bir kitaptır. Hmm. Şu anda hazırdır diyebilirim. Mesela hmm. bunun ilk iki sayfası Türkiye'de. E, çeviriler orada oldu. Fakat e, bazı nedenlerle gerisi Atina'da oluyor. E, Şebnem Hanım'da oluyor. 600 evet. sayfalık e, bir kitap çıkacak. O hmm. önce kitabında bazı böyle e, az çok bazı kişiler vardır. E, fakat e, fakat e, kitap çok da çok, çok daha zengindir. O zaman kitabı Hı -hı. buradan e, duyuralım biz. Yani ne zaman çıkması planlanıyor? Planlaması da göre bu yazın sonuna doğru ben adaya gelip bunun misanpaşanı yapacakmışım. Fakat bence yetişmez. Seneye çıkacak gibi geliyor bana. Halim be Halim Burcuoğlu hazır. ...olabilir diyor ama pek olamaz... ...çünkü arada başka bir kitap girdi... Hmm. ...bazı gitmeler deneyim... ...ben adada balıkçılık... ...balıkçılar, balık teknikleri... ...tekneler gibi bazı... E, ...yeni bir kitap hazırladım... ...o da oldukça büyük bir kitap... ...şu anda sponsorum vardır... ...çok bir güzel... Bir kitap. ...çok güzel... ...o zaman iki kitap geliyor yoldan... Evet. ...aralarla ilgili... <gülüyor> o araya girince tabi bir kitap biraz gerilerde kaldı evet. Evet. şimdi bu kitaplar çok güzel ve sizin koleksiyonunuzu Remde adalarla ilgili duygularınızı düşüncelerinizi hatırlarınızı yansıtıyor fakat bir de koleksiyon fiziki olarak bir koleksiyon var ortada bunun nasıl yaşatılmasını düşünüyorsunuz çünkü bu büyük bir şey bu, bu adaların <gülüyor> görmezden gelemeyecek yaşatılır diyorsunuz değil mi Evet. Sorununuz kitaplar mi? dışında evet sorun bu bu koreksiyon olacak gibi soruyorum. Be evet, nasıl yaşatılacak diye soruyorum. Ancak kitapla. Ancak kitap. Peki ancak fiziki, fiziki koleksiyon ne olacak? Bütün koleksiyonlar dağılır gider. Yani onları e, bir yerde, bir müzede, bir e, özel müzede toplamayı düşünüyor musunuz? Kimseyle bu konuda bir ilişkiniz oldu mu? Onları sormak istedim. Bakın şu anda, şu anda e, belgeleri Kartpostaları, çizimleri. Bir kopyasını Ada Müzesi'ne gönderiyorum. Ada Vakfı'na gönderiyorum. çok güzel. Hatta benim koleksiyonum Yalnız Aday'la ilgili Güyükte İstanbul'la ilgili. Yani şu anda Trabzon'da iki cilt var. Trabzon'un iki cildi var ki bunlar iki kocaman kitaptır. Bunlar hı. 8 sene çıktı. İstanbul'un havadan çekilmiş resimleri vardır. Suriçi İstanbul'un. Hı -hı. Onlar da iki büyük. Üstelik de e, Türkiye Hava'dan diye bir kitap vardır Alp de bunu yapmıştık. Bütün e, helikopterle e, Türkiye gezdik. O kitap. Bunlar tabii duruyor. Ne olacak belli değil. Fakat kitap halinde basıldığı zaman bunlar evet. ölümsüz oluyor. Evet. Benim kanaatime göre e, bir koleksiyonun başka bir yere geçmesi de bir şey yaramaz. Koleksiyoncu kendi koleksiyonu değerlendirecek. Benim görüşüm budur. Evet. Neden, niçin, neden topladığını o ancak o bilir. Tabii, tabii. Ancak bilir. Sizin ama koleksiyonunuz aynı zamanda bir şey, koleksiyon rezone. Yani kitaplar o koleksiyonu anlatıyor bir de bir taraftan da. Dolayısıyla şeyi... Siz canlı şeyleri diyorsunuz değil mi? Evet, evet. Canlı şeyleri de insanlar gördüğü zaman daha başka oluyor. İki boyuttan farklı oluyor. Aslında bütün bu koleksiyonlar, bunun şeyler adalarda olması, yani adalarla ilgili olan materyal adalarda bulunması lazım. Onu evet. Fakat şu anda ben onlardan ayrılamam. Yok. <gülüyor> Kızım ne yapacaksa bilmiyorum artık. Kızım ne <gülüyor> istedim yapar. Fakat ben onları yanımda bulunduruyorum şu anda. Ve dediğim gibi onları skanerden geçirip taradıktan sonra bir kısmını Atina'daki bir... E, bir şeyden bahsetmek lazım. Ben bu kitapları çıkarabilmek için bir dernek kurdum. Heh, Mimosini, Hatıram Anası'na geliyor. Bir Hı -hı. dernek kurdum Akina'da. Ve bu dernek vasıtasıyla ben sponsorları bulabiliyorum. E, kitapla benim bir şeyim yok. Yani bir e, gelirim yok. Hı -hı. Bütün kitaplarımı ben Mimosini'ye verdim. Yani meslekti aslında. Bu bir hoydur. Ve bir kopyasını bu şeyde ...Nimosi'nin ee, derneğinde... ...bir kısmını da... ...aynısını da şeyde... ...Ada Vakfı'na... ...Ada Vakfı'nda benim çok şeyim vardır... Hem çizimlerin hem eski resimler hem var kutuları evet. vardır. Biz sizi Atina'da ziyaret ettiğimizde e, evinizde e, tabii bu arşivleri, belgeleri bize göstermiştiniz. E, çok bir değerli. Gösterdim. Bir kısmını tabii evet. ki. <gülüyor> Hepsini <gülüyor> göstermediğinizi biliyoruz. <gülüyor> Ama e, şunu demek istiyorum yani e, sizin evde bir müze olabilir. <gülüyor> böyle bir düşünceniz var mı? Ya da bu böyle bunu adalarla ilgili şeyde adalarda Akilas Milas müzesi niye olmasın? Var mı böyle düşünceleriniz? Şimdi bakın, ben isim mühim değil bazı tekliflerde bulundum. Benim bir korreksionum vardı. Bu koleksiyon ne olacak diye böyle koleksiyonları destekleyen büyük isimler var Türkiye'de. Evet pek paraklısı çıkmadı gibi geliyor bana. Hmm. Yani bir cevap almadım. Bunlar on sene evvel olmuştu. Yani benim tekliflerim. Biraz erken mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü şu sıralarda çok fazla e, toplayıcılar, koleksiyoncular daha da önem veriliyor şu sıralarda. Ben de bir toplayıcı olduğum için... Ee, izleyebiliyorum yani, müzayedelerde de izleyebiliyorum epey e, ilgi alaka var ee, Fakat 10 senede değişmiş olabilir topluyorsunuz değil mi? Nasıl? mesela Tabii. vapurları seven birisi vapur karikatürlerini seçiyor camileri seven camileri kiliseleri kiliseleri bunlar bir başka koleksiyonunu dağıtarak size ulaşıyor bunlar unutmayın Hı -hı. bir koleksiyoncu koleksiyonunu kendisi değerlendirirse tekrar tekrar bunu söyleyim o koleksiyon ölür evet Hı -hı. bu koleksiyon olsun karpostal olsun bölge olsun, olsun. bejce koleksiyonu da yaptın kollektör koleksiyon anlatmıştım size duymadım ne Üçünümde koleksiyon kole... dediniz kollektör kollektör bejce adamın bejçelerini topladı ha. evet evet şu anda nerede duruyor, anda duruyor onlar, onlar? Efendim, e, Bu koleksiyon nerede duruyor? Bu koleksiyonu bir fare yedi günümde. <gülüyor> İstanbul'daydı biz adadaydık bir döndüğümde baktık bizim apartmanlarım var. Kocamın kocamın apartmanlardı. Kedi olmazsa fareler... Evet. Ağzının fare tadını biliyormuş. Demek isterim ki yani her şeyi topladım ben. Kibrit evet. kutusundan, sigara kutusundan evet. para koleksiyonu yaptım. Ee, her türlü para koreksiyonu yaptım. Bizans para koreksiyonu yaptım. Fakat en son tabi baktım ki bu insan her şeye yetişemiyor. Evet. Ee, İzmir'le ilgili çok belgem vardır. Vardır da. Hı -hı. Fakat İzmir kitabı çıkmayacak. Evet. Biraz da... Yalnız kendimi ee... adallara aşıydım. Ha. İnsan yaşlandıkça da küçüklüğünü arar, arıyor dediğim gibi. Evet. Ee, baktım ki adalları tamamlamam lazımdı. Evet o ben biraz bir eski eski tekrar e, e, günlere dönmek istiyorum. E, doktor kimliğiniz var tabii ve Adalılar, Adalılar'da hastalandığı zaman bir yerlere işte kırılıp çıktığı zaman sizi arıyorlar. Tabii bu vesileyle birçok aileyle de tanışıyorsunuz. Evlerine giriyorsunuz ahbap olup hikayelerini öğreniyorsunuz. Bu adala ailelerden de böyle hatırladığınız, bahsetmek istediğiniz kimseler evet. var mı? Mesela ben şeyi bu kitaba baktığımda Heybeli Adada mermer bir kuyunun ağzında yazan tarihten bahsediyorsunuz 1768. 1768. Heh, sonrası ee, bugün ne oldu bu evet. tarih? Asfaltın altında öyle. <gülüyor> Dedi. Malum adalarda asfalt asfalt üstüne dökülüyor. Evet. gittikçe yollar yükseliyor. Kapılar asfaltın altında kalıyor. Kugur da öyle kaldı. Evet. Bu kugurun hikayesi şöyle. 1970'lerde Dimitri Gutas isminde yaşlı, 100 yaşlarındaydı 98 yaşlarında kalçasını kırmıştı. Hı hı. Benim heybeyle pek şeyim yoktu ilişkim yoktu. Yani de, de, de bunu belirttim şeyde de be, benimki Heybeli e, ada yolculuğunda bir 15 dakikalık ya da 10 dakikalık bir e, şey vardı. Bir e, vapurun yanaşması vardı. Heybeli'yi sevmezdim. Hatta benim sınıf arkadaşlarım vardı. Heybeli'yi. O adamlar bu adada neler buluyor ne yapıyor diye düşünüyordum. Yani yaşanır mı yani bu adada? İşte e, şey e, bir nevi Büyük Adalı'yı sana da öğrenim. Hebel'de doğup da 70 yaşandığı zaman hiç Büyük Adalı yoramamış. Büyük Adalı bir bayan da o şeydeydi. Çarşıdaydı. Hiç Hebel'e gitmedim dedi. <gülüyor> Öyledir ee, biraz. Her adalı, öteki adalar çok iyi bilmez. Ben Gürtüs'ü tanıdım. Hmm. Bu Dimitri Gürtüs kalçasını kırdı. Ameliyat oldu. Ona e, şey, enteresan bir adamdı. E, Yakabüleylekti. E, Avcıydı. 1970'lerde doğmuştu. Ee, bana çok şeyler anladı. Bir güne birine davet ettim. duruyor hala Hebe'yi O kuyu mahallesinde duruyor. Ee, Bu çoktan göçtü gitti fakat gitti. Ev, ev hala dayanıyor. O bana göstermişti. O kuyunun ağzını dörtgen bir kuyu. Hala duruyor. Kuyu duruyor. Meşhur hı. Bifa kuyusu. Ne ee, kuyusu? Mahallenin adı da Bifa'ydı. Bifa şu manasına geliyor hmm. O bana bir şeyler e, aktardı. Sonradan dediğim gibi Pandiri dediği Hasan'daki geldi. ve tabii son şeyi son e, şeyi Krptonic'e borçluyum. Hmm. Krpton'un babası da kalktısa gülmüştü. Ben hala büyük adoydum. Krpton Ditch'in babası Danilo Krptonic. Evet, evet. Hmm. Doktor. Evet. Çok e, ünlüdür, dinçmen, hepimiz e, e, şey olmuşuzdur. Biz de çok kişi aileden efendim, de ailelerimizden çok kişi Kriton dinçmenin hastası olmuştur. Evet evet evet, Kriton'un bir yada aşığıydı ve Heybelde kalıyordum. Babasının zira ettiğimde bakın müthiş bir manzara var evlerinde. E, şimdi Yalçın benir diyor o orası. Dedik ki gesene dedi, yanımızdaki şey boşalıyor, daire boşalıyor. Dedim ben Büyük Adalıyım, Büyük Aday'a gitmek istiyorum bana. Ya dedi senin sevdiğin Büyük Aday'ı bilirim. Ee, büyük Aday şıksın ama adanın en güzel manzarasını ancak Heybeli'den görebilirsin dedi. Yok <gülüyor> <ya> öyle. Ee, <gülüyor> ve ben taşındım şeye, Heybeli'ye. Heybeli'yi böyle tanıdım. Tabi bu arada dediğiniz gibi pek çok kişiyle tanışma fırsatını buldum. Geçti ben futbolcularla yani futbol takımlarıyla uğraşıyordum. Ama tabii ki açısını kıran bilmem e, kolunu kıran <gülüyor> ayak bileğinin inciten bana gelirdi. <gülüyor> Bakın aslında bana yardımcı olanlar vardı. Fakat hiçbir şey vermeyenler de vardı. <gülüyor> yani de, kitap çıktıktan sonra ha benim ne resimlerim vardı vermedim sana <gülüyor> Peki ben seni istemiştim dedim. Niye vermedin öyle dedi. Vermedim. Yani böyle kişiler de var. <gülüyor> yeah. Halbuki da öyle bu gibi kişilerle karşılaşıyorum. Evet. evet. Şimdi vaktimiz biraz daralıyor Akilas Bey. E, hatta Buyurun. iki dakikamız kaldı diyebilirim. Bu iki dakikalık kısımda 9 Temmuz'da Adalar Müzesi'nde bir serginiz olacak. Kısaca özetler misiniz bize bu sergi ne ile ilgili? Bu sergi adanın eski kayıkları, tekneleri, sandalları ee, isimleriyle ve çizimleriyle ve sonra ki zamanlarda yandan çattığı vapurların çizimleridir. Takiben 70'e yakın çizimdir. Ee, Kanatime göre e, bu adaların e, adalarla beraber şeyden, seyreden bir e, tekne koleksiyonudur diyebilirim. Hı hı. Biz ben şahsen o yandan çaktı vapurlardan ikisini e, ikisine bindim, bilmüştüm küçüklüğümde ki çok <gülüyor> Siz onları hatırlamasanız tabi. <gülüyor> e, bu bunların çizimleri de. Bence bunlar bu sefil kitaplardan çıktı. Topladım onları. Bir takvim haline getirdim Madina'da. Görüş evet. göstermiştim size galiba. Evet göstermiştiniz. O takvimin sanırım aynı şey Türkiye'de takvim olmasa da bir <gülüyor> kitap çıkardı. ...çıkacak. Ben onların hepsini... E, ...şey göndereyim... E, ...Halim Bulutoğlu'na... ...gönderdim. Demek ki... ...öyle bir ufak e, kitapçık... Evet. de sunulacak gibi geliyor bana. Çok güzel. Biz de bu görselleri sizin bu programda anlattığınız ayrıca diğer uzun leylek lakaplı kişilerden evlerine bu görsellerin hepsini Facebook sayfamızda paylaşacağız. Sergiyle ilgili haberleri ve görsellerini de paylaşacağız. Ama süremizin sonuna geldik. Biz sizi bir program daha ağırlamak istiyoruz. Doktor Akilas Milas, Atina'ya bağlandık. 9 Temmuz 30 Eylül arası Adalar Müzesi'ndeki sergiyi kaçırmayın. Pazar kayıklarından şehir hatlarına İstanbul'da Seyri Sefer Akilas Milas çizimleriyle. Çok teşekkürler Akilas Bey. Tekrar görüşme dileğiyle. Teşekkür ediyoruz. Bana şeref ediniz. Sağ olun. Ee, bize ulaşın. Yazın Adalar'la ilgili konuşmamız istediğiniz konuları. Dünya Mirası Adalar Facebook sayfamız, Twitter hesaplarımız ve dünyamirası.adalar.gmail.com adresinden ulaşabilir programla ilgili görselleri, radyo yayın linkini de buradan dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçuklu